Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. E, bugünkü programın kaydını Birecik'te Turan Çetin'le yaptık. E, Turan Çetin 2005 yılından beri Doğa Derneği'nde görev alıyor. Doğa Derneği doğa her yerde ve doğa sizsiniz diyor. Rekabetsizliği ve kolektif bilinci temsil ediyor, savunuyor. E, Turan Çetin e, 2005'ten beri Birecik ve Halfeti'de yaşıyor. E, yerel örgütlenme konusunda ve Güneydoğu Anadolu'da e, doğa koruma projelerinde çalışmaya devam ediyor. E, kendisi inanılmaz birisi. E, kendisini tanıdığıma çok memnun oldum. E, biyoloji, bilgisayar işletme okumuş, e, dağları Tüm canları doğayı çok iyi tanıyor Kuşları anlamak için paraşütle atlamışlığı da var Fotoğrafçılığı da iyi biliyor Şimdi kaydın sesi böyle devam etmeyecek. Kayıtta yol sesi var. Arabalar geçiyor. Hemen önümüzde Fırat Nehri var. Arkamızda ise 200 Kelaynak kuşu var. Turist rehberliği yaparken 1980'lerin sonunda Kelaynak kuşları 10 tane falandı. Şimdi 240 olmuşlar. Buna çok sevindim. Turan'ın dediği gibi yok oluşu değil, var oluşu simgeliyorlar artık. Turan bize Doğa Derneği nasıl çalışıyor? Neler yapıyor? Anlattı. Çöl varonalarını öldüren çiftçiler nasıl çöl varınalarını korur hale geldiler? Avcılar nasıl silah bırakıp fotoğrafçı oldular? Kelaynak kuşları nasıl 240 oldu? Bunları anlattı. Şimdi bu sohbeti dinleyelim. Turan Bey merhaba. Merhabalar. Biraz kendinizden önceye bahseder misiniz? Benim adım Turan Çetin. Doğa Adana edilen bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Güneydoğu'da Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde yerel tabanlı halk koruması ile beraber doğa koruma çalışması gerçekleşiyoruz. Görevim türleri birbirine ait etmedik. İnsan da dahil olmak üzere doğanın bütününü. Burada yaşayan insanlar hem yerel halk hem de bölge karar vereceği tarafından korunup sahip çıkılması. Bir de sizin derneğin bir e, farkı var demiştiniz <gülüyor> Diğer derneklerden. Ya aslında şöyle, bu 2004 yılında bu zamana kadar hep bu bölgelerde ee, İstanbul, Ankara veya İzmir merkezli koruma gerçekleşmeye çalıştım. Ama 2004 yılında şöyle bir şey yaptı Doğa Derneği. Bir bölgede doğa koruma yapmak istiyorsak, bir bölgede çalışmak istiyorsak o bölgede çalışan kişinin yaşaması gerekiyor. Hem o bölge insanının anlaması gerekiyor. Bu hayvanlar neden vuruluyor, neden yok oluyor? Bunları tespit etmesi için Doğa Derneği vasıtasıyla 2004 yılında buraya yerleştim. Ve bu bölgede önemli olan başta kele kuşu, Yaklaşık bir metre önde olan Anadolu'nun şu son çizgili sırtlan gibi tüyleri hakkında araştırma yaptık. Yapılan çalışmada bu hayvanlar neden yok oluyor? Onu anlamaya çalıştık. Şölveran'ın büyüklüğünden ve görünüşünden dolayı, o da yaşayan insanlar tarafından yok olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili hem o köydeki okullarda farkındalık çalışması hem de o bölgedeki avcılarla beraber ortaklaşa çalışarak aslında bu çölveranın köylüye neden faydalı olduğunu uzun uzun anlattık. Okullarda eğitimle uyguladık. Ve hatta hatta çocuklar korkmasın diye çölveralı oyuncağı yaptık. Bu oyuncağı da öğrencileri ücretsiz olarak dağıttık. Diğer önemli tüylerden bir tanesi de çizgili sırtlandı. Aynı problemde çizgili sıtlanlar da bölgede çok sessiz olduğundan ve sakin olduğundan dolayı köylüler ondan korkuyordu. Aslında korkmaması gerektiğini, köylünün bir şekilde e, o bölgede yaşayan e, çöpçülük görevini gördüğünü, leşlerle beslendiğini ve o bölgedeki köylünün sağlığını koruduğunu anlattığımız zaman koruma çalışması gerçekleşti. Hemen benim arkadaşım olan Mustafa Uzun, yine o bölgede yaşayan arkadaşlarımızdan bir tanesi, bölgede kuş gözlemciliğine merak sardı. Önce bir durdun bir kuş kitabıyla başlayarak başta Doğa Dane'nin stratejisinde olduğu gibi kendi bölgesindeki, kendi köyündeki kuş türlerini tespit etti. Daha sonra Brejik bölgesindeki tespit etti ve bunların neden yok olduğunu, neden azaldığını anlayarak bölgede ilk başta kendi köyü, hatta kendi eli, sonra Köyü ve ilçesinde doğa koruma çalışmalarına destek verdi. Bizim bölge Şanlıurfa bölgesinin en büyük özellikten bir tanesi, Türkiye'de olmayan bir habitata sahip. Yani biz buna step dediğimiz çöl ve yarı çöl iklimi sahip. Bu yüzden burada bir buçuk metre boyunca yaşıyor, leopal keleleri yaşıyor, uzun kulaklı çöl kepisi yaşıyor. Çünkü bölge aslında ilk, baş, ilk başta baktığımız zaman ağaç olmayan daha çok sarı tonların olduğu bir veya iki yıllık bitkilerin yaşadığı bir bölge. En büyük problem ise şu bize verilen eğitim sisteminden dolayı bu tür doğal ve bozkır alanlarına ağaç dikmek istiyorlar. Bu çok iyi niyetli yapılan bir şey. Ama binlerce yıldır böyle bir habitata, böyle bir yaşam alanına, çölverinin, çizgili sırtlanın, uzun kulaklı çöl keypisinin yaşadığı alana eğer bizler boyu uygun olmayan ağaçlara dikersek bu hayvanları geri dönüşümü olarak tamamıyla kaybetmiş oluruz. Hem ekilen ağaç bu bölgeye uygun olmadığı için yaşayamıyor, yok oluyor o kadar emek ve milli sermaye boşa gidiyor. Hem de aslında binlerce binlerce yıldır bizlerin ile beraber burada yaşayan bu canlıları yok etmiş oluyoruz. O yüzden bizim buradaki en büyük projemiz, pardon gördüğünüz gibi Hoskır'da güzel bir projesi. Bu proje için başka disiplinlerle tarım vesaire çevre, mühendisliği, işbirliği yapıyor musunuz? Daha demin de bahsettiğim gibi yani proje kapsamında paylaştığım en önemlisi bu bölgede yaşayan onun dışında belediyeler, kaymakamlıklar, tarım ilişki müdürlükleri, ziraat odaları bunlarla beraber çalıştaylar yapıp e, ortak stratejiler belirlemeye çalışıyoruz. Ön önemlisi de bahsettiğim gibi bir, yasalış avcılıkla ilgili bu bölgede korunması gerekiyor. O yüzden aslında e, bölgede doğrudan avcılık yapan şahıs ve derneklerle beraber ortak çalışma yapıyoruz. Şu an bugün bölgedeki Türkiye'nin durumundan dolayı çok fazla mülteci misafirlerimiz var. Kendi ülkelerinde yasak olmayan ama ülkemizde yasak olan ve nadir olan tüylerin avlanmaması için özellikle mültecilerin yoğun olduğu yerlerde bilgilendirme ponosu, postay ve onların dilinden Arapça, Kürtçe olarak bu bölgenin doğasını ve öldürmemesi gereken canlıları uzun uzun anlatıyoruz. Bu sebeple de kaymakamlık belediyeler ve valiliklerle beraber çalışıyoruz. Kahvehanelere ziyaret ediyoruz. Kahvelere gidiyoruz. Özellikle bölgemizde e, yarı zamanlı sunyeli öğrencilere eğitimde gidiyorum. O, o, o okullarda gidip hani bilgisayar vasıtasıyla gidiyorlar, onların anlayabileceği oyuncaklarla beraber bu bölgede yaşayan canlıların e, yok olmaması gerektiğini, bu bölgenin kendi doğasını, Fırat Nehri'ni, Bozkırı, dağları tamamen ekosistemi anlatıyoruz. Peki e, bir Ahmet Bey'den bahsettiniz. Evet aslında Ahmet abi Türkiye'de tanınan bir abimiz. Ahmet Demir. Yeni Akpınar köyünden. Aslında şöyle ben ilk geldiğim yıllarda bölgede çöl varınları arıyordum ama bulamıyordum. Kime sorsam çöl varını bulamıyor. Sonra Kürtçesini öğrendim. gumgumuk diyorlar burada çöl varını. Gum gumuk. Sonra gum gumu sorduğum zaman Ahmet abinin köyünde gumgumuk olduğunu öğrendik. Ahmet abi ilk sorduğumda ya bu hayvan nerede ve... Ne yapıyorsunuz dediğimde vallahi ben geçen traktörle gidiyordum gördüm de kafasını taşla ezdim dedi. Biz bunu niye olduğunu anlamaya çalıştığımızda aslında kimse bahçesinde yaklaşık buçuk metre boyunda dev bir kertenkele istemiyor. Mantıklı geliyor. Ama Ahmet abi çiftçi ve Ahmet abiye sorduğumuz zaman bu en büyük problem ne dediğimiz zaman köyünde iki tane büyük problem söylüyor. Bir bu da çok fazla zehirli yılan var diyor. İki, bu da fareler var diyor. Bizim ekinimizi, taranımızı diyor. Aslında bahsettiğimiz çöl varanı zehirli yılanlarla besleniyor ve fareleri yiyor. Ahmet abi ve Ahmet abinin kardeşlerine bunu anlattığımız zaman aslında çiftçinin en yakın dostu çöl olduğunu öğrendi. Ve bugün 2017'ye geldiğimizde çöl ile ilgili bilgi almak istediğimizde biz ve yani bizim gibi bilim adamları önce Ahmet abiyi biliyoruz. Ahmet abi yuvalayabiliyor, hangi saate çıktığını biliyor. Kaç tane olduğunu biliyor ve tamamıyla e, çöl varanın ekolojisini, yaşam şeklini not olarak e, artık o kendi koruyor. Doğa dernenin hayali buydu, bir bölgede koruma yapmak istiyorsak başta o bölgedeki insan tarafından yapılması gerekiyor ve sahiplenmesi gerekiyordu. Ahmet abi gibi çok abimiz var ama biz Anadolu hatta dünyanın doğasını korumak istiyorsak bu şekildeki insanların sayısını çoğalması gerekiyor. Ben hep şey diyorum, nesli tükener çöl varana değil, çizgili sırttan değil. Nesli tükenen Mikailer, Ahmet Ağabeyler ve Mustafa'lar. Onların en şu çoğaltmak gerekiyor. Onu nasıl yapacak? Farkındalık. Yani aslında doğa doğa bizden başka bir şey değil. Veya doğa uzakta olan bir şey değil. Doğa dağların zirvesinde değil. Doğa her yerde. Bazen istiklal, işte İstanbul'daki, Beyunluluk İstiklal'in tam ortasında. Doğa her yerde. Çünkü doğa biziz. Bu zaten bizim genetiğimizde binlerce yılı atalarımızdan olan bir şey. Sadece galiba biraz daha fazla doğada vakit geçirmek ve doğayı dinlemek gerekiyor. Her insan doğayı dinlediği zaman içindeki doğal sevgisiyle beraber mutlaka yapacağı bir şey oluyor. Ahmet abi çölü oranlarını koruyor. Mustafa Uzun ve Mustafa Çurcu fotoğraf çekiyor. Bazı arkadaşlarımız doğal bitkiler dikiyor. Mutlaka her insanın doğa için yapacağı bir şey vardır. Bunun cevabı da bence o insanın kendisinde saklı. Peki Mustafa'nın çektiği fotoğraflar? İnsanlarda nasıl bir etki yaratıyor sizce? Yani Mustafa Uzun ve Mustafa Çulcuoğlu'nun iki Mustafa arkadaşımız profesyonel fotoğraf çekiyorlar. Bunu sosyal medyada kullanıyorlar. Sosyal medyada önce çekilen fotoğraflar çok paylaşılıyordu. Sadece sergilerde kullanılıyordu ama sosyal medya vasıtasıyla en çok aldığı tepki şu, bu kuş burada yaşıyor mu? Örneğin Mustafa Çulcuoğlu geçenlerde bir kuş çekti. 3 metre 10 santim kanat açıklığı olan bir kuş ismi Kara Akbaba bakın siz bile şaşırdınız 3 metre 10 santim kanatlı olan bir kuş Ankara'nın Beripaza ilçesinde Kara Akbaba olarak yaşıyor bunun fotoğrafını çekmek ve insanlara duyurmak zaten insanlara tekrardan doğaya dönmesi için bir sebep oluyor biz aslında doğayı bu kuş fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları sayesinde daha fazla tanımış oluyoruz farkındalığımız daha çok şey artmış oluyor Türkiye'de insanlar e, daha çok kuşa ve kafesteki kuşa yakın diye gözlemliyorum. Onun nedenini neye Ya Biz şöyle Anadolu kendi coğrafyasından dolayı avcı bir toplum. Hala bu tür alışkanlıklarımız devam ediyor. Ama bir yandan da e, avcı olup da av tüfeğini bırakıp fotoğraf makinesine eline alan Türkiye'de çok güzel örnekler var. Özellikle gene Şanlıurfa Bilecik ilçesinde ve Hafeti bölgesinde çok güzel. Eskiden avcılık yapıp tüfeğini bırakmış ve fotoğraf makinesini eline almış kişiler var. Bunlarla sohbet ettiğim zaman şunu söylüyorlar. Biz ava, av için çıkmıyoruz. Doğada olmak için çıkıyoruz. Ama elimizde tüfek olduğu için de avlanıyoruz. Halbuki aynı şeyi yapıyorlar. Av tüfeğini bırakıp fotoğraf makinesini aldığı zaman gene hedefe alıyor. Yine onu arıyor, yine sessiz oluyor. Sadece birinde tetiğe basıyor ve bir can alıyor. Diğerinde ise reklanşlara basıyor ve herkese paylaşıyor. İkisinin arasındaki farkı avcılarımız ve avcı kardeşlerimiz anladığı anda bence zaten herkes tüfeği bırakıp fotoğraf bekeresi almaya devam edecek. Bu konuda bir çalışmanız mı? Bu konuda yani şöyle Ahmet abi, Mustafa abi, Mikail, Mustafa Uzun ve Aydın gibi arkadaşlarımız Eski avcılar çünkü bu bölge avcı topluluğuyla büyümüş ve her evde tüfek olan, silah olan bir yer. Pilot olarak onların hemen hemen tamamı tüfeklerini bıraktı ve silahlarını aldı. Türkiye'de yeni kurulmuş bir Birdpix denen bir ekip var, kuş fotoğrafçıları. Bunlar Ankara ve Bolu merkezde çalışıyor. Onlar da pilot olarak eski avucu olup, şimdi tamamıyla kuş fotoğrafçılarına dönmüş kişiler. Bunun yaygınlaşması. Avcıların kendi arasında konuşması ve avcıların tüfeği bırakıp da fotoğraf kesine geçmesi yaygınlaşması gerekiyor. Bu da kendi süreciyle yavaş yavaş oluyor gibi. Yapacağımız en güzel çalışma ise kuş gözlemciliği arttırmak. Kuş gözlemciliğinin sayısı arttıkça hem avcılar azalacak hem de Anadolu'daki farkındalık çoğalacak. Onu nasıl arttırabiliriz? İnsanları Türkiye'de sivil toplum kuruluşları var. Sivil toplum kuruluşlarının dışında bir takım örgütler var kuş gözleyen, ara sıra hafta sonları kuşa giden, İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var, bildiğim kadarıyla Adana'da var. Bu grupları sosyal medyada internetten bulup profesyonel kuş gözlem yapan, kuş gözlemi bilen kişilerin yanında var olmaları yeterli. Zaten kuş gözlem çok e, uygun fiyatı olan bir spor. Sadece bir dürgü, bir kuş ile beraber Anadolu'daki, kendi bölgenizdeki kuşları gözleyebilirsiniz. Türkiye bunun için çok uygun. Çünkü e, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için Avrupa'daki en önemli kuş yollarından bir tanesi. Afrika'dan kuşlar Hatay bölgesinden girerek adeta tarafından bir İstanbul Boğazı'ndan Anadolu'yu terk eder. Bu göç esnasında hem ilkbahar hem de sonbahar aylarında bu göç şenliğine dahil olabilir ve kuş gözlemciliğine başlayabilirsiniz. Mutlaka kendi üniversitenizde kendi ilinizin bulunduğu üniversitede büyük şehirlerde kuş gözlem toplulukları vardır. Bunlar internetten baktığı tak çok rahat dahil olabilirler. Peki e, şimdi bu hayvanlar, hayvan mı diyelim, canavarlar, evet, evet. bunlarla nasıl ilişki kuruyorsunuz doğada gördüğünüz zaman? Yani bizim bizim zaten çalışma yöntemimiz şu hayvanlara yaklaşmamak, bağılını tespit etmek için onları rahatsız etmemek. Ama bu da gördüğünüz gibi işte ufalı ceylanları. Binlerce yıldır tüykülere, motiflere, hatta birçok efsaneye hikaye olmuş. Şanlıurfa'nın ceylanları. Şu an 800 tane kadar ceylan hala doğal olarak yaşamakta. Uzun kulaklı çölk yapısı. Kirpi ama Türkiye'de sadece ırdır bölgesinde ve güneydoğu bölgesinde yaşayan, gündüzleri pasif olan, geceleri aktif olan bir kirpi türü. Fırat Arap Tavşanı, gene sadece ırdır bölgesinde ve güneydoğuda yaşayan, aslında de faro olan ama tavşan olarak adlandıran bir tür. Hep bahsediyoruz yaklaşık 1.5 metrobondaki Varanus graecerus revkatenkele çöl oranı Dünyada yok oluşun ama şimdi var oluşun sembari olan kenarnak kuşları Tüm Avrupa'da görülmesi en rahat olan yer dünyanın en küçük bay kuşu çizgili isak kuşu Ağdol'un son çizgili sırtlanları Bunların tamamı yabani türler bizim burada görevimiz şu Bunların varlığını tespit etmek ondan sonra neden yok olduğunu tespit edip Yok olmaması için bölgedeki karavaycılar yerel halkla beraber ortaklaşa çalışmalar yürütmek. Bizler hiçbir zaman fotoğraf çekmek önceliğimiz olmadı. En büyük önceliğimiz bunların yaşaması. Yaşarken de bölge insanının bizzat kendini sahiplenmesi gerekiyor. Bu yüzden de STK'lar, Doğa Derneği gibi kurumlar farkındalık çalışmalarına öncelik vermesi gerekiyor. Peki burada arkamda 240 tane kel aynak duruyor değil mi? Onlar hakkında ne dersin? Burası ee, Orman ve Suçtay'a bakanlığı, Doğa Koruma milli parklar müdürlüğe ait olan kel aynak üretme istasyonu. Aslında şu panoda gördüğünüz gibi, kel aynaklar direcikle ilgili bütünleşmiş canlılar. Hatta bölgede bereketi sembol ediyorlar. Çok daha eskiye gidersek kel aynakların şöyle bir efsanesi var. Büyük tufandan sonra Noah peygamber tufan bittikten sonra üç tane kuş bırakıyor. Birinci kuş kırlangıç yeni bir çağa başlasın diye. İkinci kuş güvercin barış olsun diye. Üçüncü kuş kel aynak, bol bereketli olsun diye. Dünyada ve Anadolu'da kel kuşları bereketi sembolize eder. Sebep çiftçinin en yakın dostudur. çekildi dana bonu, akrep. Ve kurt gibi canlılarla beslendiği için çiftçinin aslında zirai ilaç kullanmasında sebep olan e, canlıları doğal olarak kendileri yediği için bu da organik tarımın sembolüdür. Kenerlak eskiden biricikte çokmuş. Rahmetli Naxşılay anlatıyor. 1950'lerde Kenerlak'ta kalktığı zaman gökyüzü kararmış. O kadar sayıları çokmuş. Her yıl Şubat ayının başında gelip, ta ki yaz sonuna kadar kalır. Önce esseçer, yuva seçer, yuvadan sonra yumurta yapar, 28 gün kuluçka süresinden sonra civciv çıkar, civciv palazlanır, uçmayı öğrenir ve tekrardan Kızıl Deniz tarafına göçe gidermiş. Kerailaklar bilice Şubat ayının başında geldiği zaman bilice kalkı, işi, gücü bırakıp o günü bayram ilan ederlermiş. O yüzden biriciyi gezerseniz görüyorsunuz, bu da Kelaynak kasabı, Kelaynak manavı, Kelaynak Sürücü Kursu, Kelaynak market gibi. Kelaynak'ta sembolize olmuş e, yüzlerce dükkanımız vardı. E, Kelaynaklar Biricik'in tamamıyla sembolüdür. Bilim olarak baktığımızda dünyada üç yerde olduğunu biliyoruz. Fas'ta bin tane kadar ama göç etme özelliğine sahip bir lokal yaşayan bireyler. Suriye'de son 5 kuş vardı. Suriye'deki savaştan sonra Palmyra'da bilgimiz yok ne oldu bilinmiyor. Ve Şanlıurfa'nın Şanlıurfa birleşik içerisinde 240 tane kadar kerenler kuşumuz var. 2005'lerde sayı 46 idi. Şimdi 240'a kadar çıktı. Artık dediğim gibi yok olmanın değil, var olmanın sembolü olacak hale geldi. Amacımız kenarlakların stresinin çoğalması ve tekrardan insan desteğiyle beraber binlerce yıldır göç ettiği göç yolunu tutması ve göçe devam etmesi. Burada nasıl yaşıyorlar? Kenarlaklar aslında burada yarı evcil yarı vahşi yaşıyorlar. Şubat ayının ortasında Orman ve İşleri Bakanlığı Doğal Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nün talimatıyla kafesler açılıyor. Ta ki yaz ortasına kadar tamamıyla özgürler. sema semalarında geziyorlar, yuvaları kendi seçiyorlar, çiftleşiyorlar, yuvarlıkları yapıyorlar. Tam özgürler. Maalesef yaz sonu üretme istasyonuna kafeslere tekrardan kapatılması gerekiyor. Neden? Çünkü kafeslere kapatılmadığı takdirde göçü deneyecekler. Denesinler bu güzel bir şey. Ama hiçbir şekilde elimizde bilimsel veri yok. Bu kuşlar nereye gidiyor, hangi alanı kullanıyor, Nereye geziyor bilinmiyor. Bununla ilgili bilimsel bir çalışma... Maalesef yapılamadı çünkü 4 yolu üzerinde hala Suriye'de Medine'ye savaş var. Kuşların duşa gitmemesi için maalesef kafeslere kapatılıyor. Tekrardan üreme dönemin başına kadar. Sizin buradaki yaşantınızla ilgili veya bu canlılarla ilgili böyle hatırladığınız hoş şeyler var mı? Ben 2004 yılında buraya geldim. Aslında 6 aylığına gelmiştim. 6 ay boyunca kele Ürünme dönemini izleyecektim. Kim Kimle çiftleşiyor, hangi yuvayı kullanıyor, kaç yumurta yapıyor. Bunların bilimsel ropaları okusuyordum. Doğa derneği adına bu için görevlendirmiştim. Ama direceye geldiğimde hemen arkamda olan Fırat Nehri, Türkiye'nin en uzun ikinci nehri. 1263 km uzunluğunda ama debisi en güçlü nehir beni çok etkiledi. Ve bölgedeki çöl ikliminin olması ve bahsettiğim gibi çöl varanı, çizgili sırtlan gibi küllerin olması benim biraz daha burada kalmam gerektiğini hissettirdi. Biraz daha derken yaklaşık 14 yıl oldu. 14 yıldan beri hala burada ikamet ediyoruz. Burayı çok seviyorum. Ee, o yüzden burada yaşıyorum. Bugün çizgili sırtlanların olduğu bir alan var. Ee, buraya 17 kilometre ileride bir dağ köyü. Ee, yurt dışından bir misafirimiz geldi. Onu oraya götürmek istedik. O da sırttan alanına bakmak için O bölgede bizim çok iyi koruma yaptığımız bölge Çok iyi korunan bir alan Yani oraya neredeyse yabancı hiç kimse girmiyor Biz bir hata yaptık ve köylüye haber vermeden Vadiye girdik ee, Vadide ilerlerken ıssız ve insansız bir bölgeye geldiğimizde Tepeden biri bağırdı Sırtında tüfek olan Durun girmeyin diye Ben ve misafirlerimi korktuk Kim olduğunu bilmiyoruz ıssız bir yer Ve bir anda yanımıza yaklaştı ve bize şunu söyledi, burası önemli bir doğa alanı, buraya giremezsiniz. Bu bize şunu hatırlattı, kendi koruma yaptığımız bir alana bizi bile sokmamaları. E aslında bu da ne kadar iyi insanlar olduğunu ve ne kadar doğa korumanın yerinde olduğunu gösterdi. Bu da benim hayatım boyunca unutamayacağım bir an olarak kaldı. Açık radyo dinleyicilerine ne söylemek istersiniz? Doğa bizden çok uzakta değil, doğa dağlarının zirvesinde değil, doğa denizin ortasında değil. Doğa aslında sizsiniz. Doğadaki hatasız işte iş aynı vücudumuzdaki işte işte aynı. Vücudumuzda doğa aslında birebir örtüşen bir şey. Doğa işinizde bir yerde. O yüzden doğadan uzaklaşmayın. Kendinize baktığınız zaman doğayı yürüyeceksiniz. ve bir bahane aramayın. En yakın zamanda doğaya çıkın. Çok teşekkür. Ederim. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Evet, e, Turan Çetin'le olan sohbetimizi Birecik'teki kaydımızı e, dinlettik. E, şimdi müzik olarak epey düşündüm ne çalalım diye. Aklıma Sina Fitriyo ile yaptığımız program geldi. Programı geçen sene Açık Radyo Stüdyosu'nda kaydetmiştik. E, Sina Fitriyo'nun vokalinde Elena Muzuri Hasiotu, e, Fatihni Kokala. Maria Lyon'du, Muhammed var ve söyledikleri şarkılar arasında bir Urfa türküsü vardı. Bu parçayla programı bitirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdi ne e, söylersiniz? Şimdi tam bunu söyleyecektim. Madem ki kültüründen bahsediyoruz... Ee, Urfa'lı bir parça e, söyleyelim. Evet, çok şaşırdım, çok güzel. <gülüyor> Bana da sürpriz oldu. <gülüyor> ee, mesela biz niye bu parça e, hmm. okumaya hmm. karar verdik? Çünkü hem yani çok hoş, güzel gider, gidiyor. Hem de e, ben buraya gelmeden önce hiç bilmezdim öyle bir parça. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani. Burada yaşadığın zaman e, kulağın çok açık yani. Kültürden alıyorsun yani, etkileniyor, etkileniyorsun. Hı hı. Değil mi? Anlamayı da anlamazdım.